fazla sözcükle terimle yani ne kadar e, fiilleri, eylemleri öncelik verse bile kendi düzeninin içinde yani isimleri de çok severek Yani seçtiği sözcüklerden, ilişkilendirme tarzlarından bazen de oluyor. İşte böyle çokça kavram üreten şeylerden işte, es North White gibi düşünürleri de bazen hatta gıptaider bahsettiğinde vaki. Dolayısıyla yani şimdi Dönöz'den filan bahsetmek e, hep böyledir. Biraz aceleci e, seçme. Yani o terimler ve sözcükler arasından faaliyetini bir görünüyor. Ya da yani siz de e, ipi koparıp e, isim üretmeye başlayacaksınız. Şimdi ben bu ikisi yerine üçüncü bir, üçüncü yolcu <gülüyor> olayım dedim. Aslında basit bir edebi ve biraz da Gelirize görelerin haksız bir şekilde fazla ezik çok basit bir şeyden, yani eşbirden, benzetmeden paralelizimle aslında yola çıkacağım. Aslında benzetme, benzetmeden önce gelmez. Ee, bir sonuç da değildir. Yani böyle ortada bir yerde varılır. Analojilerin çoğu da öyledi. Zaten Proust kitabında da biz onun hakkını verir. Çünkü Proust bir analog düşünüyor. Yani e, dijitali. O <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... Ee, peki ne yapacağım şimdi? Ben biraz hani hafif de incendiği yerden kopsun ama tabii biraz da kabaca, kaba da bulunabilirsin. Çünkü e, böyle hani biraz Amerikalıların arc enemi falan filan olarak tanıdıkları, işte genellikle böyle iyi kötü ya da işte XEF figürü doldurmak için de kullandıkları bir diğer düşünürden yola çıkacağım. O da Alem Badiou. Ee, Alem Badiou'nun e, yaptığı ilginç hareket, felsefe tarihi için e, hakikaten hani o sezonu bittikten sonra işte 10 güzel gol, işte 10 güzel kurtarış falan gibi bir şey belki de. Yani 20. yüzyılın 10 temel hareketinden birisini Badiö yaptı gibi geliyor. O da şu, e, varlık olarak, varlık disiplini olarak ontoloji, ontoloji olarak varlık olmamaktadır diye <gülüyor> bir sorun çıkardık. Ve e, onu matematikle <gülüyor> verdi. Dolayısıyla kimisine göre toplutacı attı tabii. Ama ona göre de o çizgisini geçtiğinde aslında başka bir oyun sahası vardı. Şimdi biz onu buradan görememişiz falan. Sonra da o oyunu bize anlatmaya çalıştı. Yani Taç çizgisinde seyircilerin arasındaki oyun, alandaki asıl oyunu. Yani, e, ve dolayısıyla e, tabii orada yani bütün bir modern matematiği kat ediyor gibi görünmekle beraber... Neticede 60'larda iyice olgunlaşmış, yani 20'lerden beri e, matematiğin aslında işte sayma sorununa da çözüm bulma girişimi için sonra da aslında o çözdüğü sorunun da içine düşmesine neden olan küme teorisini küme kronunu, aksiyomatik küme teorisi e, çıkış noktası olarak oluyor ve varlık olarak varlığı zaten hani bir çokluk teorisi bu. E, ve tutarsız bir çokluktan bahsettiğimiz için ee, bu şeyde, yani aksiyonmatik küme teorisinde dolaysızca, yani öyle bir niyet olmaksızın e, çözüldüğünü ya da ifade bulduğunu düşünüyor, söylüyor. Şimdi tabii bunu böyle uzatacak değilim de, yani paralelizm bir kısmında ne oluyor? Ben e, yani diolözünde bir tür, diyelim, yaşam ontoloğu olduğunu mesela söyleyeceğim. Ne demek o? E, varlık ya yani çok temel bir felsefi kategori ama belki de biraz öyle olduğu için Delöz en baştan beri onu yadırgadığını söylemiştir. Onun yerine yaşam diye bir şey geçirdiğini söyleyerek başlayabiliriz. Şimdi tabii bu yaşam nedir? De Delöz ona hayat, yaşamak, neler atfedecek? Onu da işte tabii okuyunca Selen Canını falan görüyoruz. Ama problem şöyle bir şeye dönüşüyor. Varlık olarak varlık e, hani sadece nedir değil, aynı zamanda nasıl işler, kendisinden başka şeyler nasıl ortaya çıkar, e, ne kadar saf bir şeydir, içinde başka neler bulunmaktadır, önce mi bulunuyordu, sonra mı bulunmaya başladı gibi bütün o soruları, dolayısıyla zaman, mekan ve diğer kategoriler, <gülüyor> diyeceğimiz şeylerin işin içine katılması hesabından evvelki bir konumu, en azından adlandırarak işe, başlıyor. Şimdi ben de Dürüz'ün aslında altın altı değil bayağı da aslında üstten üstte doğan, anlatmaya çalıştığı şeylerden birisinin bir yaşam olarak yaşam teorisi kurmak olduğunu sanki düşünüyorum. Ama tabi yani bunun hilafından söylenecek çok söz de var. Ama şimdilik ben ona hani pro kontra hikayesi de pro tarafındayım tabi. Şimdi birazcık onu desteklemek gerekecek. Yaşam olarak yaşam nedir ve nasıl kurulur? ya yani benim takip ettiğim kadarıyla ve yani böyle çok kapsayıcı bir e, takip olduğu tartışılabilir. Dürüzlün e, e, yaşam olarak yaşam problemi de ilişkisi aslında klasik bir ontoloji diyelim ya da filozofun varlıktan bahsederken bakış çıkış noktasına çok farklı değil. Yani bağımsızlık probleminden yola çıkıyor. yani bir şeyden bahsedecekseniz onun mümkün olduğunca başka şeylerden bağımsızlığını e, kurmanız gerekir. Eğer deneyimse bunu kuracağınız araç bu deneyimleri sıralamanız beklenir. Yok eğer aksiyonlarsa bu aksiyonları sıralamanız lazım. Yani, e, diyelim a priori şeylerse yani e, Ve ondan sonra da tabii öyle şeylerle bizim nasıl temas kurabildiğimizi söyleyeceksiniz. Derken tabii bir epistemolojiyi açılıyorsunuz. Ve işin içinde felsefe var yani şaka değil bu programı. Oradan oraya, oradan oraya geçip tutarlı bir düşünce kurmanız lazım. Yaşam olarak yaşam, yani oraya dönecek olursak, başka her şeyden bağımsız olarak yaşamdır. Çünkü tabii bu çok, nasıl diyeyim, ilk açıdan hani sıra dışı gibi bir yer. Yani sıra dışı görünen bir tutum, yani başka her şeyden bağımsız. Yani biz onu yani nominalist gibi düşündüğümüz zaman, yani şu anda kalkıp gitmişti bile bu konuşmadan. <gülüyor> nasıl yani falan. Anlatabiliyor muyum? Ee, yaşam olarak yaşamın bağımsızlığını daha doğrusu yaşayan şeylerden yaşanılmış ve yaşanmakta olan her şeyden bağımsız bir şey olarak yaşam fikrini e, dönüyoruz. Aslında Badiol'in yaptığına benzer bir hareketle sanki geçiştirir. Yani sanki geçiştirilen kısım. <gülüyor> Şöyle bir şey, esprisi. Yani burada yapılmışı var. Yani matematik işte ontolojidir gibi bir şey. O da diyor ki yaşam olarak yaşam bulunduğu yer edebiyattır. Ee, yani onun, Badiye'nin -onu, genel olarak matematik içinde aksiomatik set teorisinin bulup çıkarması gibi, bence kesinlikle e, Deryöz'den e, aşırılmış bir harekettir. Deryöz'de sanat içinden edebiyatı yaşam olarak yaşamın söylemi olarak yani gördüğüne aslında çok böyle bu cümlelerde tabi değil ama söylemiştir. Yani o da bu cümlelerle söyleseydi O zaman ben niye konuşuyorum işte yani. Ama tabii tabi buna başka bazı olası problemleri var bu çıkarım Neyse ben yani böyle bir biyopolitika fikriyatı ile çok hemhal değilim ama karıştırıyorum işte arada. Özellikle yani hayat fikriyle benim bir şeyim var. Yani politikadan ziyade, ki işte ister istemez ziyade filan değil. Yani ziyade olsun diyor ya, yani o da üstüne geliyor. Işte. Hayatla ilgileniyorsun, onunla da ilgileniyorsun gibi bir şey. E, Eugene Thacker diye bir Amerikalı filozof var. E, gelmişti, bizim yaşlarda bir, bir adam. 2010 yılında After Life diye bir kitap yazdı. Tabii bu After Life'ı ayrı ayrı yazdı. Çünkü bitişik yazarsak ahiret gibi bir şey anlamına geliyor. Ee, doğrusu hayattan sonrası gibi bir şey. Ama aynı zamanda da bir tür felsefi hayat, felsefenin hayattan anladığı şeyden sonrası gibi bir şey. Tabii bu sonrasını sadece gösteriyor. <gülüyor> aynı hani dinde olduğu gibi. Yani işte huriler falan filan ama hani orasını ancak gösterebiliyor. O ne demek? İşte ışık, ışık Orası ayrı bir mevzu. Ee, bunu gösterirken de söylediği şey şu. Yani yaşam üzerine, felsefe ne zaman düştüyse yaşamı yaşamdan başka bir şeyle e, temellendirir. Yani bunların işte bir sürü şey var. Nedensellik bunlardan birisi olabilir. Ondan sonra aşkınlık, içkinlik yani ruh problemi mesela bunlardan birisi olabilir. Ee, tabii biçim e, gene bir nevi hayatın, yaşamın e, önüne geçebilir. Zaman öyledir e, gibi. Ve dolayısıyla aslında Allah aşkına bu gibi atmaya çalışıyor. 300 işte. Sayfada, felsefe tarihini. Öte, özellikle de aslında Deloze ve Guadalupe'nin de yaptığı, Deloze'nin çok sevdiği zaten bir ortaça teması üzerinden, yani Aquinas işte, Aquinas, Durs falan çerçevesi üzerinden e, bunu yapıyor. Ve orada söylediği şey, yani felsefe bir türlü yaşam olarak, yaşamla hesaplaşamıyor. Yani sadece yaşam olarak yaşam probleminin düzeyinde kalmayı beceremiyor. Sanki işte e, Delius'un da de bu arada aynı beceriksizliğin bir şeyine yerleştirmeye çalışıyor. Ama ben e, doğru yere bakmadığını, yani bu Eugene Pekum e, düşünüyorum. İşte o yer zaten bakmadığı açık kitabında, onları bahsetmiyorum. Edebiyat. Yani bu niye söyledi şimdi Pekum Çünkü biraz önce e, o yani edebiyat şeyini çıkarırken biraz da o boşluğu boşluk olarak bırakmış. Yani aslında edebiyattan falan hiç bahsetmeden Deleuze'de de öyle bir boşluk olduğunu ya da daha doğrusu yaşam olarak yaşam problemini başka bir şey üzerinden ancak düşünebildiğini düşünen en az birisi var. O da orada dursun gibisinden. Orada da söz hakkı. Bu benzerliği kurduktan sonra, bu arada bir de şeyi söyleyeyim. Baudin'in da Deleuze üzerine yazdığı kitabın, La Clème de Lettre işte varlığın feryat figanı olması da aslında boş ya da manidar diyelim, <gülüyor> anlaması da manidar zaten o kitabın çünkü Delöz öldükten öldüğü yıl yayınlanıyor, hem de başlığı manidar. Şimdi ben bu feryatla figanı ikiye ayırıyorum. Yani Zaten ben ayırmıyorum da onlar aslında ikileme, ikileme olarak mevcut. Delöz'ün edebiyatla Edebiyattan tabi işin içinde sinema, resim ve bir miktar müzik de var ama e, dediğim gibi sanki aksiyomatik set teorinin matematiğin içindeki konumu gibi bir şey edebiyat, bütün sanat çerçevesi içinde düş, düşünebiliriz gibi. Yani en azından böyle düşündüğüne dair bir his bende e, oluştu zamanında. E, Feryat ve figyana e, kritik ve klinikle ilişkilendireceğim. iş ilerleyeceğim. Tabi zaten e, Edebiyat üzerine yazdığı, özellikle Anglo-Amerikan yazarlar tabii çerçevesinde yazdığı makalelerini bu isimle bir araya getirler. Kritik ve klinik denemeler ve kritik ve klinik. Aslında biraz önce Sercan'ın yani temas ettiği işte temel niche çerçevesine önemli ölçüde uyan, oturan zaten oradan iyilik şekillendirilmiş. Ama tabii belki de işte hastalıktan, başka şeylerden tam biçimli medelözün kendisinin de koyduğunu düşünmediği e, ama yani e, nasıl bir beslemeyi de bırakmadığı e, bir proje diyelim. Ondan sonra burada kritik e, feryat klinik defigen Ne demek bu? E, şöyle bir şey, yani yaşam olarak yaşamın e, başka herhangi bir şeye referans verilmeden e, nitelenmesinin arkasında Sonra işte en son Deleuze de Guattari'nin de birlikte yazdığı metin olan işte gerçi Guattari'nin Deleuze'nin de birlikte yazmadı. sonra Deleuze'nin de Guattari'nin ismini eklediği kitap felsefe nedir de e, üç temel odak var. Yani bu aslında düşüncenin ve hissetmenin ve aslında insan yaşamanında üç odağı gibi ama aynı zamanda da ondan bağımsız işte. Bir tanesi afekt, bir tanesi persep bir de konsept var. Tabi kimse bu mantıkta bahsetmeyi sevmediği için fonktifler yani bilim düşünceler. Hep bir parantez içine alınır. Bir de fontif diye bir şey var. Neyse. Bu afekt ve perseptler sonra işte Türkçe'ye kuranılgaz öyle çevirdi. Sonra da herkes artık ona alıştı, ısındı. İşte duygulam, e, afektin karşılığı olarak ve algılan, e, da perseptin karşılığı olarak. işte o türlü da de galiba değil mi? Yani herkes kullanıyor. Bunların ikisinin e, kesiştiği noktalar. Birisi tabii duygulanımlarla ilgili, duygulan. Diğeri de algılarla ilgili. Fakat bunlar Basitçe e, klasik aslında psikolojide de, e, felsefede de e, özne varsayıyorlar. Dolayısıyla birisine ait oluyorlar. E, onu da şekillendiriyorlar, onunla birlikte şekilleniyorlar. Ama affeyt ve perset olarak parantez içine aldığı, hani Husserl'in parantezi gibi neredeyse, bu iki terim artık hayattan, birisinin yaşamında e, bağımsızlaşıyorlar. Birisinin hayatında, birisinin yaşamında bağımsızlaşıyorlar ve... ...saf bir yaşam geçidi oluşturuyorlar. Yani şimdi bu arada optik terminolojisini, mimari terminolojiyi... ...sebil gibi kullanıyorum dedik. Yani biraz da açıkçası o bir sürü o sözcüğün oralardan fışkırmasının nedeni de o. Yani sen bir binaya girersen onu da görürsün. Mahzen de görürsün, Bodrum da görürsün, çatı katında vardır. Yani o mekanlar zaten o şey, o alana girdiğin zaman oralarla karşılaşırsın işte ve onun sonuçlarıyla da yüzleşirsin. Ee, heh, şimdi işte yaşamın yaşam olarak ve bu saf haliyle e, bu iki yani algılar ve e, duygulanımlar üzerinden şekillenmiş duygulan ve algılanlarla ilişkilendirilmesi üzerine söylediği şey bu yaşam geçidine aslında biçim veren veya o yaşam geçirdiği geç, aşamalarla birlikte hareket eden şey e, bu edebi düşünce denebilecek ve içinde kritik ve klinik iki e, yönelim veya fonksiyon denebilecek şeyin olduğu e, bir alan açılmış oluyor. Yani önce siz feryat ediyorsunuz. Yani bir şeyi diyelim e, belirsizliği içinde tanımaya çalışıyorsunuz. Sonra o şey size ağır geliyor. E, onu ayırt edip e, başka her şeyle ilişkisi cinsden niteleyemediğiniz için bu sefer figan ediyorsunuz. Yani bunun artık sizin ruhunuzda, vücudunuzda karşılıkları var. Yani sizi hasta edebilir, sizi öldürebilir. Yani size fazla geliyor. Çünkü bu şey, yani yaşam olarak yaşam, bu e, bir takım alanlarda gizleniyor. Ve siz oraya, oraya doğru gitmeye çalışırsanız orası size dar gelebilir. Orası yeterince hava yoktur. Ne bileyim. E, ya da tam tersi çok seyrek bir hava olabilir. Ya da çok fazla oksijen de olabilir. Yani demek istediğim her durumda orada soluk alıp vermek, e, bulunmak e, ve orayı başkalarıyla paylaşmak. Yani şimdi Platon'un mağarasından da ciddi bir sorunla karşılaşıyor. Çünkü mağaradaki problem insanlar mağarada yaşıyor. Orada da bir ışık şey var ve tabi insanların gözleri alışık değil ama alışabiliyor işte adalet falan ee, ama buna gözlerin kulakların alışıp alışamayacağını bilmiyoruz bir kere yani insan hayvanının tırnak <gülüyor> içinde o düğümde çok sevdiğim şey ee, ya bununla bunu ne kadar yani maruz kaldığı zaman buna nasıl tepkiler vereceğini bilmiyoruz Mars'a gideceğiz şimdi biz Mars'a falan projektiler, hatta bu işi işte yavaş yavaş dizilerini çektiler, işte o probe aletlerini gönderiyorlar falan filan. Mars'ın havası işte tabii çok seyrek. orada zaten açıkta öyle nefes alma imkanı yok, dolayısıyla hep hani kontrol toplumunun da alları gibi bir şey. Yani artık oksijenin vesaire hepsinin düzenlenmesi gerekiyor. Ama sorun şu yani bizim o yolcular dayanıp dayanamayacağımız biledir. mesele. Ya yolcular dayandı. Mars atmosferinden içeri girip Mars yüzeyine ulaşırken bizim vücudumuzda oluşacak gravitasyonel olayın e, yaratacağı olası hasarları biraz tahmin ediyoruz ama o kadar. Şimdi burada bilim konuşuyor. Şimdi biz mesela Cezanne gibi bir adam, bir ressam ya da ne bileyim işte Proust gibi bir yazar neyle uğraşıyordu? Yani nereye ulaşmaya çalışıyordu? Bunların Mars'ı, Jüpiter'i ne neresiydi? Yani oraya doğru gitmeye çalışırken nasıl problemlerle karşılaştılar? On niye kulağını kesti, öteki niye kendi boynunu kesti, niye öteki kendini astı falan gibi böyle bir sürü sorunla e, yüzleşiyoruz. Yani bu ağırlığın altından e, nasıl kalkılır, neden kalkmak zorundayız, kalkmazsak ne olur, o çerçeveyi kurmasak ne ile karşılaşırız? Şimdi bu çok büyük etik ve siyasi bir başka alana açılıyor. Ama ben şimdilik işte hani madem ontoloji falan dedim, daha böyle teorik olan kısımda kalayım dedim. Yani biraz Sercan'ın da orada kalmayacağını düşündüğüm için, o da çok güzel bir şekilde kalmadığı için, madem ben kalayım. Ondan sonra e, Hakan Yücefe'nin e çok başarıyla e, çevirdiği çok kısa bir metni vardı dedeziyoruz. Son metinlerinden birisi sayılır. Tab ne zaman yazdığı ya yazmaya başladığı meçhul. E, ve işte bu Kogito'nun jildolojisi sayısında ortadan başlamak başlıklı. Orada da çevirip ilk yazı olarak yayınlanmıştı. Edimsel ve virtüel. Edimsel'i aktüelik karşılığı olarak çeviriyor. Virtüeli de bir sürü bölümünce karşılık hani öğretildi, öğretildi ama Neticede o öyle kaldı. Hani sanal çünkü deyince şimdi sanal gerçeklikle özdeşleşip orada pardon kısımlı kalıyor çünkü. Buradaki mesele şu. Yani devletin aslında dönüp dönüp yaptığı bir iş ama bir türlü Belki de yapmak istediği gibi yapmadığı bir iş. Yani bu edimsel, aktüel, virtüel ilişkisini e, anlaşılır bir şekilde. Yani e, o artık belki de onu gerektirdiği tutarlılık çerçevesinde, analitik bir şekilde. Çünkü yani pekala bunu yapabildiğini, yaptığını gösterdi. Spinoza kitabında, Hume kitabında başka düşünürler için yaptı. Ama kendi üzerine bir kitap yazmadı. Yani Deleuze monografisi de yazması gerekiyordu galiba. Şimdi o kitapta da e, Edimsel'le virtüel ilişkisi üzerine bir şeyler okumalıydık. Her ne kadar işte Brandor, Marx diye bir kitap yazıyormuş. Ama yani adam sonuçta o yaşta olmayacak. O da niye hep son kitabı olarak düşündür? Yani sanki onu yazacağım ve öleceğim gibi falan. Neyse o da ayrı işte. Marx'ın büyüklüğü diye bir şey olduğu için herkesin öyle ilgisini çekti. Edimsel'le virtüelin ilişkisi böyle şey gibi olur. Ferhat Şirin'in ilişkisi gibi. Ama çok acayip. Yani... E, bir anlamda böyle herkes onu bir şeye benzetiyor. Heh. Yani neye benzetmeyen? Her şeye benzettiler. Ya hatta Sofre verdiğinin işte bu ışık, ışık felsefe kadar gitti iş, yaratılış felsefesi. Ya aslında pekala işte çünkü 70'lerde de 60'ların sonunda itibaren Fransa'da bu İslam felsefesi olayı patlamıştı. Daha Henri Corbin'den aslında da onun öğrencileri kitaplar yazdılar, ilgili kişiler i̇şte de bölünmeyip yok satıyordu falan böyle bir acayip bir şey. Dolayısıyla aslında çaktırmadan Deleuze'ün de bunları okuduğu ve bu bir derniyse bir bunların bayağı mistik İslam felsefesini de tartışılmış şeylerle ilişkilendirilebileceği söylendir. Bu kitaplar var yani şimdi bayağı uzun. uzun. Onları anlatıyorlar. Neyse ona girmeyeyim ama yani algıla işte duygudan bildik, ondan sonra feryat Figen üzerinden klinik kritik ilişkisini kurduk. onu da aslında yine bir nevi, yani edebiyatın ve sadece edebiyatın işleyişiyle işle ilgili olduğunu, ima ile olsa geçtik. Yani en azından onu söylemiş olduk. Ee, buradan peki teorik olarak nasıl bir arka plan üretecek? Bence işte duygulan ve algılanların bağımsızlığını sağlayan şeyin ne olduğunu da açıklamak için bu iki birbiriyle çok ilginç, bitişik birbirini içine alan ama farklı gerçeklik alanlarını doğru düzgün anlatması gerekiyor. Yani onların hesabını vermesi gerekiyor. Edimsel bir virtüelin hesabı. Bunların Öncelikle çok klasik bölüm Branda filan da vardır. Yani çok klasik bir metafizikçi şey ile... O, ...o yazıyı okursanız zaten iki buçuk sayfa bir şey... ...o tavır bile var. Ortaçağ ontoloğu var, varlık bilimcisi tam. Şimdi, belsefe çokluk teorisidir. Yapmaya nokta. Ondan sonra şu şöyledir, bu böyledir diye devam ediyor. Ve diyor ki, iki bölümü var yazının İlk bölümde edimsel olan, aktüel olan, biçimli olan form sahibi olmuş olan, kalıcı olması ihtimali olan, direnen, kendi varlığında süreyen şey e, virtüele e, hem böyle özelliklere sahip olmayan, hem de üstüne başka bir takım, dolayısıyla ilimselleşme süreci içinde diyelim, sona yaklaşmış şeyde bulunmayan bir grup özelliğe sahip olan bu duruma doğru dönüşürken oluşan şeye ikinleşme diyelim. Bunun tam tersinde yani virtüel olanda edimselliği doğru harekete diyelim ve bireyleşme diyelim. Tekinleşme ve bireyleşme dolayısıyla hani bütünleşik ya daha doğrusu bütünleşik olmadır, Birbirini bütünleyen iki e, harekettir. İlk hareket saptanamazdı saptanamazlık öz borç. Yani birbirinden ayırt edilemezlik. Bir şeye o şeyin belirleniminin üstünde ...anlam kazandıran bir tür yaşam dairesi, isimlerin varlık dairesinin önünde küçük bir oyunla yaşam dairesi diyeyim. Ee, onun orada olduğunu biliyoruz. Heh işte zaten bütün varlıkla ilgili problem bu olur ya. Ya orada var o. Ama nerede? Hani göster. Ya şimdi <gülüyor> falan. Ondan sonra sorumlu oluyor. O da yani virtüelin orada olduğu açık. Ve fakat... O sırada edimselleşme süreci içindeki haliyle mesela bir nesnenin farklı gün, günün farklı saatlerindeki durumları falan hep ona örnek veriler. Ya, zaten bu işte dunskotuscan yönetme seyitte demek şey. İştelik işte. Hani köpeklerde işte mesela bir buçuktaki haliyle köpeklerde işte falan gelmiş. Yani sadece gösterebiliyorsunuz. Onun konu böyle. Bu aslında Descartes'tan bile belki de devrimci bir fikir. Yani şey, x, y, koordinat olayı. Nerede güvercin? İşte 32 x, 27 y koordinatında baksana falan gibi bir şey. Ondan dolayı önce gösteriyorsun. Yani daha çocuksu belki ama daha da güçlü bir yöntem belki, bilemiyorum. Virtüel olan yani virtüelden edimseli olan, yani bireyleşme özel e, hareketindeyse bir kristalleşme söz konusu oluyor. Yani kristalleşen şey bir şey olarak hem o kristalleşmesini tamamlamasını sağlayan şeyin etrafında olduğu için o şeyin görünürlüğünü artırıyor. Yani o şeye katkıda bulunuyor, o şeye bir şey katıyor ama aynı zamanda kendisinin görünürlüğünü de yani daha doğrusu daha önce hani bu e, saptanamaz olan ne oldu kendisini de görünür hale getiriyor. Ama bir kristal olarak. Halbuki o bir kristal değil. Ama biz onu bir kristal olarak görüyoruz. Yani mesela işte suyun halleri gibi. Su molekülü, yani kimyacıların hala bir türlü, yani çok tuhaf bir molekül. Yapısı öyle, böyle geniş açılı İşte iki, iki, o hidrojen, bir oksijen falan acayip formlar alıyor. Sonra o formları bozu bozuyor falan. Siz o molekülenme ne zaman görüyorsunuz? Kristalleşince. Niye kristalleşiyor? Soğuyunca. Nasıl soğuyunca böyle falan. Anlatabiliyor muyum? Ama ya kristalleşmiş şeyi gösterip işte su bu diyemezsiniz. Ya bu su bundan ibaret diyemez. Ama kristalleştiği anda su ile ilgili çok şey öğreniyoruz. Bu arada da o dönüşümü bize kristalin kendisi göstermiş oluyor. Ya böyle bir şey var burada. Al bak işte, yani, yani senin gözüne gözlük akifin, <gülüyor> anlatabiliyor muyum yani, o optik şeylerini çok kullanır dediğim de o. Yani çünkü gerçekten e, bazı şeylerin görünür hale gelmesi gerekiyor Şimdi dönelim, yani bütün bu çerçeve tabi daha biraz uzatılabilir. Bunların önemli bir kısmı Bergson'dan e, alınmadır. Ondan sonra Bergson'un işte devre kuramı filan var. Bu işte birinden diğerine ötekinden sonra tekrar buna hareketli bir tür devre gibi görür Sonra bu devre yavaşça genişler, daralır. Bunların ikisi de tehlikelidir. Devre iyice genişlerse dağılır, saçılır, başka her şeyden ayrılamaz olur. Eğer iyice daralırsa o zaman kendi içine kapatır, monat gibi bir şeydir, şu pencereleri yok olur. Ve o da bir tür ölümdür. Dolayısıyla bu ikisi de dolayısıyla yaşamın içinde barındırdığı böyle ölüm potansiyelleri gibi bir şeydir. Ama yani bütün o alana girmeye gerek yok ama tekrar dönecek olursak edebiyatla ilişkisine tabii yani tek tek örnek bir sürü ama işte Kafka çerçevesinde özellikle yani bir tane de ayrıca kitap birlikte yazdıkları için o dönemde konuşabiliriz. Kafka'da bu şeyin, Emre Koyuncu'nun çevirdiği bu arada, bu e, kritik klinik projesine ön söz olarak, yani İngilizce çevirisine ön söz yazmış Daniel Smith'in bir yazısı var. Uzunca bir makalesi, Saf İçkin Yaşam diye. Sonra Norgun'dan 2013'te yayınlandı. Orada bu edebiyat projesi üzerinden düşünürken, beş temel odağın nasıl yavaş yavaş dönüşüme uğradı ve bu aslında benim işte yaşam olarak, yaşam mantığı olarak edebiyat fikriyle de e, temas kuran, dolayısızca yani bunun böyle ismini koymadan e, bir yazı o. E, o peş odak dünya, özne, beden, siyaset ve değil. Bunların hepsi e, yaşam olarak yaşam e, gücünü ya da onun e, tema, şey, dile sokulmasının üzerine düşünülmesi sırasında e, tuz buz oluyorlar. Yani mesela Dünya bu tekilliklere dayanamıyor. Yani böyle bir risk var. Yani ortada onları da içerdiği düşünülüyor. Dünya diye bir şey kalmıyor. Hatta anlamın mantığında bu e, stoikleri falan kullanması mesela o çok daha yani bir hamle aslında. E, hemen kolayca geçiriyorlar çünkü bir sürü işte insan o zaman bu geç dönem Stoiklileriyle ilgili çok şey yazmış. Ama oradaki yaşam fikri yani Stoik Geç suik denen elemanların çok acayip ee, ve onu demir sürekli kullanıyor. İkincisi özne. Özne bu duygulam ve algılamaların tahmini dayanamıyor. Yani onları kaldıracak bir özne yok. Sadece onlardan kurulmuş yani. Beden, işte organsız beden tartışması. Bunu yüklenecek, omzuna alacak, işte ne bileyim kalbinde tutacak, akciğerinde nefesini şey yapacak, bidesinden sindirip sonra diş bir beden de yok. Dolayısıyla organik olmayan bir yaşamdan bahsediyorlar mesela. Değilöz ve kuvvetleri. Ama görüyor sürekli kendi yazdıkları kadar. Siyaset meselesinde halk namı vücut. Bunu kaldıracak halk yok. Yani yaşam olarak yaşamı yaşayabilecek bir halk yok. Dolayısıyla sürekli onun da beklenmesi gerekiyor. İki anlamda beklemek. Bir, onun olmasını bekliyorsunuz. Yani onu yaratamazsınız. Yani işte onu yapamazsınız. Onu da söyle. Ama e, bir de bekçi gibi bekliyorsunuz. Yani burada bir halk olacak. Bekleyin. Ama biz buradan gidersek sanki olmayacak gibi. Yani bizim burada olmamız bir halk olmasını sağlamayacak. Ama eğer biz burada olmayı seçmezsek halk olduğunda görecek göz olmayacak. Gibi böyle bir tür bekçi kafası. Ve son olarak da dil. Dilde de bu e, bir grup imkansızlık işte Kafka'ya orada geliyoruz. Sayesinde üslup e, dili dilin kaldıramayacağı bir şey yapmasına yol açıyor. Yani dilin minörleşmesi filan e, dedikleri şey önemli ölçüde açıyor. Yani Kafka e, nın gidiş, yani işte Alman üniversitesi neyse yazması imkansız. Çekçe yazması imkansız. Almanca yazması imkansız. Ama Almanca yazmasa olmaz. Ama Almanca yazması, yani eğer bir şekilde Almanca yazmaya başlarsa bu Prag'da konuşulan Almanca olacak. O nasıl bir Almanca? Epeyce imkansız bir Almanca. Söz söz dair çok zayıf. E, yalan yanlış deyimler kullanılıyor. Eğer siz gidip Berlin'de, o dille konuşursanız işte sana taşlar muamelesi yaparlar. Öyle de kitap kitap yazdırmazlar yani. Ya da yazsan da bilmem ne fellaktan onu kimse de basmaz. Ondan sonra dolayısıyla ancak Prag'da onun gideri var. Ee, ve bu şekilde yani dilin e, özellikle taşımakta belki de kaçtığı, uzaklaştığı şeyi onun sırtına e, yüklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu beş alanda yeni dünya kurmuş oluyorsunuz, yeni özneler yaratmış oluyorsunuz, yeni bedenler, işte o ilişkiler ve çerçeve, yeni siyaset belirme ihtimali e, ortaya çıkıyor ve iğne değil. Bunların birbirleriyle sürekli ve bunların işte arkasında e, tabii fabilasyon etkisi şu bu. E, Ataş, işte dinin kullandığı yani insanın bu aktif reaktif çerçevesinde söylediğim şeyde biraz da ondan bahsetmiş oldun. Yani e, bütün bu devrimci hareket ondan sonra şimdi şizoid e, dönüşümler akışlar falan filan işte nasıl oluyor da e, Berlin'de bir e, milyon insanın işte şey kemerinin altında e, Hitler şakşakçısına dönüşmesine de yol açıyor falan problemi. Yani e, fakat yani ayakta duran yani daha doğrusu yaşam olarak yaşamı sürekli tutan şeyin neticede önemli ölçüde e, edebiyat olduğu e, fikri ve bu bu alanı kat eden asıl koşucunun ama koşucusunun e, Önemli. hep de edebiyat kalacağı gibi bir fikir var. Dolayısıyla hani çerçevesinde sığınılacak ilk son liman. Ondan sonra <gülüyor> süt liman değil ama <gülüyor> işte de öyle değil. Hep edebiyat gibi oluyor. İşte badiyenin genellikle son çıkan matematik teorisine sığınması gibi. O da bir süre sonra da özellikle Anglo-Amerikan edebiyatına sığınmış oluyor teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor>